Çok Mevzumuz e, yepyeni bir mevzu. Davut Aleyhisselam zamanında Ya Rabbi bana meşakasiz helal, rızık ver. <gülüyor> Kampacı <yani. gülüyor> diye dua eden bir kimsenin hikayesi. <gülüyor> <gülüyor> Davut Peygamber zamanında bir kimse her alin ve her cahil.